Birds and the airplane did fly. Oh, Rabbi Shankar's music made me cry. The hoop exploded into violent light. You Masukela's music was black as night. Zobaczmy, że każdy jest mi. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the on fire. We the Monterey bestesiydi yaparken Zanim zanediyorum, herhalde benim unutkandığıma geldi. Onu veremedik, en azından şimdi vermiş olduk. Hmm. Evet, Atlanta'dan sonra nereye gidiyoruz? Rainbow Bridge. Rainbow Bridge, super. Rainbow Hawaii, Beach. evet. <gülüyor> Yoga, reenkarnasyon, LSD, ekoloji, evet, her yani şey var. Yani işte o dönem bu alt kültür, karşı kültür neyse evet. artık ne tür bir mevzusu varsa hepsi konuşuluyor. Evet, bir tek Türk nasıl yetiştirilir ondan bahsetmeyi düşünmez. Filmde temelde <gülüyor> yapılan tek şey o zaten konuşuluyor, sürekli konuşuyorlar. O kadar çok şey söylemiş ki. Evet söylemeye çalışmış ki ben çok sıkıldım filmden. Evet. Şeye benzemiyor Easy Rider'a vesaire. Evet. Şeye te tekrarlamış yani olay kendini zannediyorum işte hani o konserin etkisiyle falan oradaki insanlar işte hani güzel felsefemiz yayılıyor, mayılıyor havasında Hı. halbuki yayma yerine bence bayma olmuş yani. Ama fikir Hendrix'in çok hoşuna gitmiş. Orada aktif bir yanar daha var, krater'e yakın bir yerlerde Hı. konser veriyor. İşte zaten sende de dedin ya, bu bayağı bir konuşma, bir <gülüyor> Hendrix geyiği bölümü var. Ondan zaten etkilenmiş adamlar başta söylüyorlar ediyorlar. <gülüyor> Hendrix işte, Hendrix'in verdiği fikirlerin arkasından gidersek kim bilir? Tabii Hendrix ne aldı, o gün ne yaptı? <gülüyor> yani yanardağdan tuttu, dünyanın kurtuluşuna kadar zaten demiştir yani, istediğim gibi geçen konserde bir hatalar yaptım bari bu konserde işte biraz konuşayım deyip parmaklarım dinlersin. Neyse şey bu konserlere verelim In From The Storm. <gülüyor> parçada Hendrix'ten daha fazla miçmiç miç e dinleme zorunda hmm. kalıyorum. Yani ne kadar muhteşem bir davulcu olduğunu görüyorum. Bir de burada bir şey daha dikkatimi çekti. Hep böyle Hendrix işte bu bu tarz yani eski konserlere bazı jenerasyonlar baktığında şey diyorlar işte yani kafaları uçmuş. Çarçuk bir şeyler çalınıyor. Yani herkes dalmış yani müzik olarak bazen fazla bir değerin ortaya çıkmayacağını çıkmadığını iddia ediyor ama ben bakıyorum mesela In From Storm Origin'ini yani dinleyip bir de bu versiyonla karşılaştığın zaman Hı -hı. inanılmaz bir şey var yani bir live için e, mu muhtemelen de bir çalışma yapılmış önceden Hı -hı. çünkü o esler, o duraklamalar falan bedava Hı -hı. değil yani. E, bu hiçbir şeyden bahsetmeden yine konuya girdik her zamanki gibi burada Hı -hı. dediğin gibi bir Mitch miç çalıyor. Biliyor musun? Evet. Bas da. Baslıyor maalesef. Evet. Bu şarkıların büyük bir bölümü. Albüm haline gelemedi. Hendrix üzerinde çalışırken öldü. Hı -hı. Daha sonra First Rays of the New Rising Sun'da yayınlandı öldükten evet. sonra e, muhtemelen yani e, kayıt kaydedilmeden önce de zaten konserlerde çalıyordu. Evet. O canlı ya uyumunu kendi kendilerine yakalamışlardır sanıyorum. Olabilir bazı yerlerde muhtemelen ama yani 3 aletin birden e, aynı anda. Hı -hı. Hes yapması, yani mesela dikkat, normalde gitarist veya basçı bir şey verebilir, bir kalıp Hı. verebilir önceden ama o işaretleşiliyor. Yani biz de yapıyoruz onu live çaldığımızda, e, ki zaten yalnız live çalıyoruz, <gülüyor> <gülüyor> e, Orada o fark ediliyor, yani hiç mesela olmayacak bir yerde vardır, hiç kalıp yok ortada, bir önden götüren yok. Hı. Bir anda mesela son bölümü In From The Storm'ın, enteresan. The In From The Storm eski bir parça yani. E, çok çalınmış olan parçalarından biri. Şimdi istersen bu Dolı dagger'ı verelim. O da stüdyo kayıtlarında vardı eskiden ama hmm. burada değişik çalmışlar. <gülüyor> of the devil's love. I've a national play of joy. turn all the love in and go to boy. Dolayısıyla göre dinledik. Yani güzel bir parça. Bu neredeyse hani stüdyo ki güzelliğiyle çalınmış falan ee, diyeceksiniz ki peki o zaman ne değişti burada Batu? <gülüyor> yani, o, yani bir parçayı neredeyse orijinal yakın live çalmak da büyük meseledir yani. Ama tabii biraz daha bir şeyler katmışlar tabii. Bill Cox ee, bir şekilde ruhu beni affetsin. Ee, ...hiçbir zaman ısınamadığım bir basçı olmuştur, yani e, adamın her bir varlığını böyle zamanda dinlediğimde Billy Cox orada falan... ...Hendrix'i böyle çavuş kıyafetinde falan, Billy Cox, işte üst çavuş falan veya neyse o rütbelerin şeyi... ...ve hep böyle aklıma çok militarist bir e, grup geliyordu falan, bir tek aralarında Mitch Mitchell böyle şey gibi çiçek gibi falan kardelen gibi zavallıcık <gülüyor> orada tapıyor endikse neyse çok saçma ve uzun bir açıklama yaptım ama ne yapalım yani. Monterey'de girdik ya Amerika'daki ilk konseriydi. Bu da e, sondan bir önceki konseri aslında ama son konseri ta, tam bir fiyaz koymuş siyatıldı. Hmm. E, gitarını fırlatıp çıkıp gitmiş. Yani genellikle son Amerika konseri olarak bu biliniyor. Evet. Yani Seattle'da gitarı fırlatıp gitmesi doğal bir... Kim olursa olsun, Billy Cox'da olsun şu bu, Hendrix... Yani yeterince kendisine konsantre olmasını bir şekilde istiyor çünkü... Biliyor yani... Güzel bir müzik yaptığını biliyor ve sahne performansı Hendrix için çok çok önemli. Orada bir şeyler yaratmak istiyor. Orada en ufak bir... Ben mesela 1-2 şeyinde de seyrettim, bakış atıyor devamlı mesela. İçbir şeyden, ne yaptın? Veya özellikle Noel Reading'den ayrılması, mesela belli yerlerde. Yani Noel Reading başı, ardı belli şekilde çalan. Hı -hı. Belki o zamana kadar öyle yapmışlar zaten. Ama o daha böyle bir improviser istediği an, mesela Hı -hı. bir başlangıçta giriyor adam bir intro yapıyor, gitarla, öyle bir yerde bam diye bir, bir parçaya girecek. Yani o anda onun hissedilmesini istiyor. Biz de onu çok yapıyoruz ama ıı, tabii yani burada biz derken de, de Sıbran'da endeksli kastlama, haşa, böyle bir şey ıı, iddia etmiyoruz ama ıı, enteresan bir olay ve takip edemediği anda sinirleniyor endeksli. Zaten mutsuz o dönemlerde. Yani istediği müziği yapamamış, olaylar istediği gibi gidemiyor. Yani topu topu o kadar Ee, muhteşem ve dolu bir adam. Yani neticede ortada 3-4 tane albüm var. yani hı hı. Bir o Gerçek olarak da 2 tane albüm var aslında. 3 diyelim. Are you experienced? Axis like Bald Love? Electric Lady'ler. Şimdi normal e, bu 3, Hendrix hayranlarında bu üçü vardır. Ondan sonra hep işte konserlerden toplam. Bir hı hı. de hani şey gibi <gülüyor> öldü. Acaba arkasından... Almak için hangi insanlar ne kadar şey alır, disk alır falan diye ticari maksatla bazı albümler yayınlanmış. Yani Hendrix yaşasaydı bunların herhangi bir biri, çoğu daha doğrusu çalınır mıydı? İki yönden çalınmazdı. Bir kayıt yönünden felaket. Falan filan. Hı hı. Evet. Biz konsere geri dönelim. Neyi çalıyoruz? Easy Rider'ı verin Tamam. We'll <laughs> Yani siz de evinizde bu parçalardan falan dinlerken özellikle gençlere söylüyorum anneleriniz, babalarınız Allah akıl fikir versin evladım derse bunu kötü olarak almayın. Ee, dileklerinin kabul olmasını isteyin. Böylece akıllı ve fikirli insanlar olursunuz. Bol bol endeks dinlemenizi <gülüyor> tavsiye ederim. <gülüyor> evet e, sanıyorum herhalde bugünkü programında yani, sonuna geldim. geldik. Böylece ne? Kapatalım Öyle. Rainbow Bridge konserini. 30 Temmuz 1970. Ragnarol.